Bir bayan eşinin verdiği harcamalar evet. için verdiği paradan artırıp bir kenarda biriktirmiş ve bunu istediği gibi kullanabilir mi? Eşi... Ev harcamaları için kendisine vermiş de, ev harcamalarından kısıp kendisi eşinden habersiz olarak o paraları biriktirmişse, o parayı kendi özel harcamaları için veya başkasına harcamak için kullanamaz. Ama sırf kendisine al bu parayı senin harçlığın olsun, şahsi harcamaların için veriyorum sana demiş ise, hı hı. o parayı Dilediği gibi kullanabilir, başkalarına da bağışlayabilir, verebilir, ikram edebilir. Çünkü bu para artık kendisinin olur. Eğer eşi kendisine al şahsi harcamaların için. Yani bu para senin bildiğin gibi harca demiş ise o zaman problem olmaz. Parayı evet. dilediği gibi kullanabilir. Hı hı. Allah umreye de selametle gidip dönmelerini orada azami derecede istifade etmelerini nasip etsin kendilerine inşallah. Peki hocam bu, bu şekildeki parayı ne yapmaları lazım? Yani 2-3 bin lira kadar birikmiş. Yani e, evin harcamalarından kısarak belki Onu eşine bildirmesi lazım. Evin harcaması için verilmiş ise. Hı hı. Onu eşine bildirmesi lazım. Eşi çünkü o para üzerinde hak sahibidir. eşine habersiz onu harcayamaz. Sadece ev harcamaları için verilmişse tabii. Ama kendisine şahsi harcamaları için vermiş ise onu dilediği gibi kullanabilir. Eşine bilgi vermesi de gerekmez o zaman. Hı, evet. <Gülüyor>